Kesinlikle. Bütüncül yönetim diye bir şey duydunuz mu bilmiyoruz sevgili dostlar. Biz de aslına bakarsanız yeni duyduk. Bütüncül yönetimin ne olduğunu, insanlara neler kazandıracağını Anadolu Meraları kurucularından Durukan Dudu sizlerle paylaşacak. ...müthiş hayaletim. Ses getiren program... ...sesli rehberi dinliyorsunuz. Sevgili dostlar... ...insanoğlunun kurduğu medeniyet... ...her gün gelişirken... Hep dinliyorsunuz programlarımızda, beraberinde birçok doğru ve güzel şeyi de alıp götürüyor ne yazık ki. Çevremiz mahvoluyor, ekonomi bir mutsuzluk aracı haline geliyor, bireyler ve toplumlar arası ilişkiler bozuluyor. Gelişmenin biz insanlar için en zarar veren bölümü ise gıda tüketimi ve tarım alanlarında yaşanıyor gibi. Sesli Rehber'in bu bölümünde bu gidişatı tersine çevirmenin mümkün olduğu bir yöntemi konuşacağız. Güney Afrikalı biyolog Alan Savory'nin kurucusu olduğu Holistik Management Bütüncül Yönetim hakkındaki konuğumuz, Anadolu Meraları kurucularından Durukan Dudu, kendisi telefon hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Dudu. Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim... Ee... Heyecan verici bir konu fakat iyice anlaşılması için nedir şu bütüncül yönetim diye bir soralım mı size? Hani hem çözüm e, bulunmuş ama ne güzel diyoruz. İşte e, bir sürü soruna beraber, beraberinde bir sürü soruna da e, çözüm getirecek bir şey. Ama adı bütüncül yönetim olunca kavrayamadık bir de. Evet çok haklısınız aslında. E, bütüncül yönetim meselelere, sorunlara, almamız gereken kararlara e, aslında çok geniş anlamıyla hayata nasıl baktığımız ve nasıl bakmamız gerektiğine dair yeni bir paradigma aslında. Şimdi Gölge uh -huh. aslında çok karışık veya çok karmaşık bir şeymiş gibi gözüküyor ama e, şunu düşünün, hayatımızda her an kararlar alırız. En basitinden işe giderken e, hangi ulaşım yoluyla gideceğimiz e, hakkında bir karar alırız. Bu kararları içgüdüsü olarak gayet rahat bir şekilde alabiliriz ama mesele arazi yönetimi olunca, gıda üretimi olunca ve doğanın e, o ekosistemlerinin döngülerini sürekli bereketlendirecek ve bunu yaparken de bir yandan insanın ihtiyacı olan gıdayı, yünü, deliği, sütü, yumurtayı e, da sağlayacak bir sistem kurmaya gelince iş biraz karmaşıklaşıyor. Hı hı. Bu karmaşıklığın içerisinde son derece sağlıklı ve hem insana hem doğaya ...hem de aslında ekonomilerimize, refahımıza katkı sağlayacak, üçünü birden katkı sağlayacak bir sistemin adı bütüncül yönetim. Yani tam da ee, ihtiyaç duyulan şey. Evet, aslında aynen de öyle. Bütüncül yönetim dediğiniz gibi Afrikalı, Güney Afrikalı biyolog Alan zamanla oluşturduğu bir yöntem... ...1960'lardan beri üzerine çalıştığı ve 80'lerin sonuna doğru aslında şu anki haline getirebildiği bir sistem... Ee, ve özellikle arazi yönetimiyle başlamış her şey çünkü Alan Seyber'i şunu gözlemlemiş, meralar yani otlaklar ki dünyanın karasal ekosistemlerinin üçte ikisini kaplar evet. ee, hemen hemen yani yarısından fazlasını kaplar diyelim ve tarım toprakları yani e, ekim yaptığımız alanlar çok büyük bir hızla yok oluyor. Su erozyonuna, rüzgar erozyonuna maalışık oluyor. Aynı zamanda işte yaptığımız tarım yöntemler nedeniyle sürekli bir organik madde kaybı yaşanıyor. Evet. Bunu nasıl tersine çevirebiliriz diye bakmış. Ve bugüne kadar toprak hakkında bildiğimiz, ekosistemler hakkında bildiğimiz, doğru sandığımız birçok gerçeğin aslında doğru olmadığını ve doğada son derece basit bir takım döngüler olduğunu fark Hı -hı. etmiş. Ve bütün bu döngüleri bugüne kadar yaptığımız doğayla savaşmak yerine doğa ile birlikte doğa ile doğanın e, döngüleri içerisinde nasıl ben bir artıya çevirebilirim nasıl ben bir berekete çevirebilirim diye düşünmüş ve uzun bir emeğin sonunda e, bütüncül yönetimi ve bütüncül arazi yönetimi bütüncülme yönetimini bulmuş evet efendim ee, toprağın huyuna suyuna gideceğiz yani ya da doğanın toprağın daha doğrusu. Suyuna, yani aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Ee, bugüne kadar yani insanlar tarım yapmaya, medeniyetler kurmaya başlamadan önce hı hı. bu topraklar milyonlarca yıl boyunca e, toprak, toprak altı, organizmalar, toprak üstü bitkiler, o bitkileri otlayan hayvanlar ve o otlayan hayvanları e, kovalayan, yemeye çalışan avcı hayvanlar arasında çok güzel bir denge sistemi içerisinde bugünkü e, verimli haline gelmiş. Evet, yani efendim. aslında siz doğadaki bu döngüyü e, otların fotosentez yapmasıyla ve ardından kök geliştirmeleriyle toprak diğer attıkları e, şimdi tabii konuyla çok teknik olduğu için detayını girmeden bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama siz doğadaki her sene kendini yeniden yeni kendini yenileyen havadaki Fazla ve dolayısıyla iklim değişikliğine sebep olan karbondioksiti toprağa organik madde olarak sokan bir hmm. döngüyü siz doğadaki halini aslında e, yeniden taklit ediyorsunuz. Bütüncül arazi yönetim bunun üzerine kurulu. Ve yılın sevirinde her zaman söylediği gibi iklim değişikliğine mücadele etmek istiyorsak, çölleşmeyi durdurmak istiyorsak su tutma rezervlerimizi toprak çünkü en büyük su tutma rezervidir aslında göllerden evet. akarsulardan kat ve kat daha fazla su tutar. Bu toprağın su tutma rezervini yükseltmek istiyorsak e, otlayan otçulu hayvanların e, yaratabileceği olumlu etkileri kesinlikle toprağa yansıtmamız gerekirler. Evet. O zaman hani şöyle bir bakabilir miyiz bütün bu e, anlatılanlar gerçekten de birebir hayata geçirilirse işte ne bileyim Afrika'da insanlar e, açlık çekmeyecekler. Çöllerde insanlar işte susuzluktan e, çok kötü durumlarda olmayacaklar kırılmayacaklar gibi gibi hı hı. gibi mi, diyebilir miyiz? Şimdi bu yöntem hı hı. bu yöntem nasıl uygulanacak işte ne bileyim bütüncül yönetim Anadolu meralarıyla hayata geçecek deniyor ne demektir bu Anadolu meraları? Bize bu konularda biraz bilgi verir misiniz efendim? Neler tabii, nasıl e, yapılacak? Tabii, müzekle Öncelikle ilk sorduğunuz soruya Ben kesinlikle öyle. Hatta e, gelecek zaman kipini kullanmamıza çok da gerek yok. E, şimdiki zaman kipini ve hatta geçmiş zaman kipini kullanabiliriz. Çünkü bu yöntem şu anda dünyada yaklaşık 10 bin, 15 milyon hektar bir alanda uygulanıyor. Yani hmm. Antarktika kıtası hariç doğal olarak da buzulları evet. kıtalar kıta hariç dünyanın her köşesinde uygulanıyor ve e, biz bunun hani ben önce Amerika'da, ABD'de ardından İspanya'da e, birebir eğitimini de aldım. E, bunun e, yarattığı sonuçları görsel olarak gördüğünüzde hani şu anda aslında anlattığım ve belki sizlere de çok fazla e, gözünüz önüne getiremediğiniz şey e, Biliyorsunuz e, bundan 10 yıl önce bildiğimiz çöl e, özelliğinde olan bir toprak parçası, e, bütüncül yönetim sayesinde hayvan etkisiyle e, yani vaha diyebileceğimiz bir hale gelmiş. Yani <gülüyor> yaklaşık 5-10 evet. yıl arasında tabii birçok farklı etmene göre. Yani dolayısıyla bizim şu anda çölleşmekte olduğunu gördüğümüz, kıraçlaşmakta olduğunu gördüğümüz, e, veriminin düştüğünü gördüğümüz arazilerin... E, 5-10 sene gibi zaman dilimleri içerisinde ıslahı gerçekten yeniden verimlerin çok üst seviyelere çıkartılması mümkün. Afrika'da keza bu durum uygulanıyor ve çok net, çok ciddi sonuçlar görülüyor. Bunun insanlar etkisi şöyle oluyor. Özellikle otlaklarda biliyorsunuz otlaklar bugün Türkiye'de de büyük sorunlar yaşayan hayvancılığı aslında en büyük e, e, ham madde veya kaynak e, kaynağıdır. Ham madde kaynağıdır. Evet. Otlaklarımız kötü hale düştükçe... Ee, ...hayvancılık daha fazla e, taneli yemlerle e, yapılır hale gelir ve taneli yemlerle veya mısır silajlarıyla. Hı hı. Bunlar üretici için ek bir bedeldir. Bu ek bedel tüketiciye de yansar, yansır. Aynı zamanda tüm bu taneli yemler ve mısır silajlıkları et kalitesini bozar, azaltır. E, dolayısıyla insanlar daha sağlıklı gıda yiyebilecekken otlamış Hayvanların sütünü, etini e, kullanabilecekken e, daha sağlıksız, daha kalitesiz bir ete mahkum olurlar. Evet. Dolayısıyla aslında biz Türkiye'de Anadolu Meraları girişimiyle şu anda e, Çanakkale'nin Biga e, ilçesinde içinde bulunduğumuz köyün e, etrafında bir e, pilot projeyi başladık. Buradan çıkan tüm sonuçları da detaylı olarak paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Buradan çıkan pilot projelerin devamında Türkiye'nin dört bir yanında biz bu e, projeyi, biz bu yönetim anlayışını e, hakim kılmak istiyoruz. Hmm. Devlet, e, yerel ve ulusal e, şeylerle birimlerle, evet. aynı zamanda sivil toplum örgütlerimizle. Çünkü bunun sonunda ortaya çık çıkacak olan şey hem çok daha sağlıklı bir toprak, organik madde miktarı çok daha sağlıklı bir toprak, çok daha sağlıklı bir besin, çok daha ucuza elde, ed elde edilen bir besin. Küçük çiftçiyi özellikle küçük ölçekli çiftçiyi çok rahatlatacak bir e, üretim tarzı ve tüketicinin de gerçekten kaliteli e, bir besine ulaşıyor olması. Bütün evet. bunları söyledikten sonra bir de şöyle çok önemli bir kısım var. Biliyorsunuz iklim değişikliği şu anda hem mücadele etmemiz hem de sonuçlarına hazır hale gelmemiz. Yani Üstelik artık, artık neredeyse süremiş. kaçınılmaz oldu öyle değil mi? Hani geri dönüşünde çok e, pek söz konusu olmadığı bir yerdeyiz noktadayız galiba. Evet, ne tam ilk söylediğinizi duyamadım ama iklim değişikliğiniz. E, çok fazla da geri dönüşün olmadığı bir noktaya geldik sanıyorum. Öyle evet, değil mi iklim evet, değişikliğinden? Şimdi bu bütüncül merkeziyetimin aslında e, benim için özellikle kişisel olarak da söyleyeyim çok önemli olduğu bir kısımda bu iklim değişikliği kısmı. Çünkü dediğiniz gibi bugün e, atmosferde 400 parçacığa ulaştık karbondioksit e, oranı olarak. ...ve bu gerçekten artık geri dönüşü olmayan yere çok hızlı gittiğimizin göstergesi... İklim değişikliğine bir yandan mücadele etmemiz... ...bir yandan da onun olası etkilerine karşı hazırlık yapmamız gerekiyor. Ve bu evet. çok zor bir iş. Hı hı. Bütün cümle yönetiminde e, hektar başına yani dönüm başına ya da üzerinden söyleyeyim... ...bir tona yakın yılda karbon dioksiti toprağa gömebilen örnekler var. Bunların dünyada bir sürü yerde doküman edilmiş e, örnekleri var... Dolayısıyla biz Anadolu'da ve dünyanın her yerinde bu e, bütüncül mera yönetimini etkin ve hakim kıldığımızda havadaki fazla karbonlu de toprağı büyük bir hızla gömmeye başlayacağız. Yani düşünün havada bize sorun yaratan karbonu biz toprakta bize bereket yaratan e, humus, bereket yaratan organik madde haline getirmek gibi bir şans var elimizde ve bütün bunlar tamamen... Meraları nasıl otlatacağımız, nasıl bir yönetim tarihinde otlatacağımız, nasıl bir plan dahilinde otlatacağımız e, üzerine kurulu. Yani bugüne kadar Meraları çalışmaları çok yapıldı devlet tarafından, evet. bir toplum örgütleri tarafından. Ama bütün bunların e, tamamı astarı yüzünden pahalıyor oldu. Çünkü tohumlamalar, e, topraktaki işte bir takım bitkilerle mücadeleler gibi çok ciddi maliyetler oldu. Ama burada hiçbir maliyet söz konusu olmadan bir de üzerine katma değer yaratarak dünyaya, topraklara, ülkeye herkese büyük bir katkı sağlamak, biyoloji çeşitliliği evet. arttırmak mümkün. Şimdi daha detaylı anlayabilmek adına nereden nasıl öğreneceğiz bu işi insanlar merak ediyorlar tabii ki böylesi güzel, böylesi müjdeli bir haberi duydukça bize bir adres <gülüyor> verebilir misiniz? <gülüyor> ne yapmak gerekiyor? Nereden öğrenmek gerekiyor? Tabii tabii haklısınız. Ee, şimdi Anadolu Meraları girişimi e, bu bahsettiğimiz Bütüncül Mera yönetiminin, Bütüncül yönetimin kurucusu olan Alan Savery'nin, e, Savery Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi. Yani biz Savery Enstitüsü'nün tüm dünyada şu anda kurmaya çalıştığı, kurmaya başladığı e, en, temsilciliklerden aslında ilklerinden bir tanesiyiz. Evet. Ve e, Avrupa çapında da bir takım çalışmalarımız var. Özellikle İspanya ve İsveç ile birlikte Avrupa ölçeğinde bir takım çalışmalara başladık bu e, bahar ayları itibariyle. Türkiye'deki bunu uygulamak isteyen insanlara benim ilk e, tavsiyem anadolumera.com'a e, bizim web sitemiz bu. Anadolumera.com sitesine girerek buraya bir bakmaları. Bu sitede e, birçok farklı bilgi olacak ve aynı Hı -hı. zamanda... Ee, i̇ki tane eğitimimiz var. Ee, Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz biri İstanbul'da kısa bir atölye çalışması iki günlük. Bir diğeri İzmir civarında bir e, Permakültür Enstitüsü'nde e, dört gün sürecek bir eğitim. Bu eğitimlere katılabilirler. Evet. Aynı zamanda e, yine web sitesinde e, bir... E, e-mektubumuz var. İnsanların kaydolabileceği isimlerini koyabileceği. Gelişmeleri buradan da öğrenebilirler. Çünkü biz de bir yandan aslında e, bu otlatma sistemini kurup tüm bilimsel Verileri toplarken bir yandan da insanların ihtiyaç duyduğu ve eğitimleri sunmak istiyoruz. Bütün Onu bu adresler sanıyorum derece... yardımcı olacaktır Sayın Dudu. Sözünüzü kestim çok özür diliyorum. Fakat şöyle bir saate baktım ki bir hayli geç kalmışız ama çok teşekkür ha. ediyoruz. Ha. Çok güzel haberlerdi bunlar. Umutla bakmamızı sağlayan haberlerdi geleceği. Bir kez daha kolaylıklar diliyor ve teşekkür ediyoruz katılıp bilgilendirdiğiniz için bütün cül yönetimle ilgili. Ben de çok teşekkür ederim. Anadolumera.com'dan tüm bilgilere ulaşılabilir. Sağ olun yayınlar biliyorum. Teşekkür İyi günler. Evet Durukan Dudu Anadolu Meraları kurucularından Durukan Dudu bizimle birlikteydi sevgili dostlar. Şu bir türlü baş edemediğim bahçeye bir sığır almanın vakti gelmiş demek.